Eşim bana karşı e, çok ilgisiz. Ne yapabilirim? Şimdi ilgisiz. E tabii hanım kardeşlerimiz eşlerinden ilgi beklerler. Ha. Erkek de kadın aynı değil. Öncelikle evlenen bir genç bir kadınla bir aile kuracak bunu bilmeli. Hanım kardeşimiz de kendisi gibi biri olmayan, bir erkekle bir insanla beraber olacak bunu bilmeli. Bunu bilince anlayınca çok meseleyi çözmüş olacaklar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki innel mer'a min in. Kaburga kemiğinden kadın yaratıldı. Evet. Kaburga kemiği eğri. Kadın yani kusurlu mu, eğri midir? Haşa o değil. Ya yani Ya yani aynı zamanda Hazreti Adem'in kaburgasından yaratıldı. Fakat burada şöyle bir hikmet de var. Bu kemiğin eğri olması doğru olmasıdır. Eğri olması yanlış değil. Niye? Eğer bu kemik burada doğru olsaydı o zaman bu ceketi böyle giyemezdi. Yata yatamazdık. Yani burada bir kemik kırılmış olsa buraya düz kemik takmıyorlar. Yine eğri kemik takıyorlar. Bunun eğri olması doğru olması. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buradan aslında kadının fıtratına da işaret ediyor. Yani erkek şöyle bakmasın. Kadın benim gibidir. Eğer kadın erkek gibi olursa o zaman kadın olmaz zaten. Kadın duygusal olacak. Kadın duygusal olmazsa anne olamaz. Evine sahip olamaz, çocuğuna sahip olamaz. Yani burada erkek kardeşim hanımına bir ilgi gösterecek, göstermek zorunda. Kendi gibi bir varlık yok karşısında. Kadın var, sürekli ilgi bekliyor. Ama... Hanım kardeşim de dizilere bakıp, oradaki artistlerin hayatına bakıp, oradaki böyle süslü cümleleri her zaman eşinden beklemesin. Yani orada bir haram bir hayat var. Orada e, bazen cehennemi tasvir ediyorlar, gidiyorlar. Biri şehvetle bakıyor, öteki türlü farklı bakıyor. Birileri senaryoyu yazmışlar, ellerine vermişler, ezberletmişler. Onları orada okuyorlar, tekrar ediyorlar. Ama adam akşama kadar kömür ocağında çalışmış. Akşam gelmiş, şimdi bu adamdan romantik cümleler de bekleme her zaman. Bu adam yorulmuştur. Evvela bir otursun, bir dinlensin. Ondan sonra ey erkek kardeşim, sen de yorgunluğunu attıktan sonra o kadını rahatlatacak bir şeyler Söyle söylemek zorundasın peygamber aleyhisselam söylemiş yani o kadınla o aileyi devam ettirebilmek için o kadının senin üzerinde hakkı bu fakat şunu da burada unutmamak lazım Hakan kardeşim erkekler uzun konuşmayı sevmez kadınlar uzun konuşurlar yani bir telefon açılır bakarsın 10 dakika 20 dakika 30 dakika devam eder yani bir telefon biter, öteki başlar, biri biter, diğeri başlar. Hanım kardeşlerime, cenab Hak böyle bir yetenek verdi, konuşuyorlar. de Eğer konuşmazlarsa o zaman muallimi olamazlar. Anne olamazlar. Bak ana dili diyoruz, baba dili demiyoruz. Evet. Anne Türk, çocuk Türkçe konuşuyor. Anne Kürt, çocuk Kürtçe konuşuyor. Anne Arap, çocuk Arapça konuşuyor değil mi? Ana dili diyor, evet. anneden öğreniyor. Yani eğer anne böyle bir hususiyete sahip olmasa lisanı öğretemezdi. Şimdi erkek kardeşim, sen hanım kardeşimin çok konuşma özelliğine sahip olduğunu, bir meseleyi zaman zaman sana tekrar edeceğini, arz edeceğini, her defasında senden karşılık bekleyeceğini bil. Onun için bunu normal karşıla. Ey hanım kardeşim sen de bu adam çok konuşmayı sevmez. Arada böyle nadir olur, çok konuşur. Ama genelde erkekler az konuşurlar. Sen de erkeğin fıtratını bil. O zaman birbirlerini anlayacaklar. Ya da hanım kardeşim diyor ya, bana ilgi göstermiyor. Niçin ilgi göstermiyor mesela? Baştan beri mi ilgi göstermiyor? Yoksa evliliğin bir noktasından sonra mı bu ilgili bir kopma oldu? Evet. Yani... Acaba hanım kardeşimin belli sözlerinden dolayı onda bir işte öfke hali oluştu da farklı şekilde mi yansıyor, tezahür ediyor? Hanım kardeşim o evlilik sürecinde mutlaka bir tecrübesi var. O tecrübeden hareketle eşini anlamaya çalışacak. Ama evlilik başı aşk, sonu merhamettir. İkisi karşılıklı birbirini anlama mecburiyetindedir. Fakat e, ikisi Birbirlerinin fıtratları olduğu gibi yansıtamazlar, olmaz bu. Yani biri kadın biri erkektir çünkü. Allah Teala onları bu şekilde dengelemiştir. Ee, dünyada imtihan yeridir. Her zaman yüzde yüz anlaşamayacaklar. Kur'an-ı Kerim bize Resulullah Aleyhisselam'ın evini anlatıyor. يَا نِسَاءَ ne يِنْ كُنْتُنَّ تُرِذْنَ dünya ve وَزِينَتَهَا Ayet diye Cenab-ı Hak devam ediyor. Resulullah Aleyhisselam 29 gün evinde yatmıyor. Annelerimizin talepleri, arzuları var. Bize bunu niçin anlatır Kur'an-ı Kerim? Aileyi yıkma. Müslüman bir gencin hatırına, kadına zulüm asla gelmez. Eli Müslüman kadına vurmak için asla kalkmayacak. Kötü cümleler kullanmayacak, boşanma ifadesini kullanmayacak. Ama zaman zaman böyle problemler olabilir. Onlar da bu şekilde çözecek. Ee, sorun oldu bu aile gitmiyor diye yıkılmasın. Resulullah Aleyhisselam evine baksın. O o ev bizim için örnek. Eğer peygamber melek olsaydı kimin evine bakacaktı? Nasıl teselli olacaktı? Demek ki o evde bile sorun olduysa o zaman evlerde sorun olur. Habbeleri kubbe yapmayacağız, büyütmeyeceğiz. Evet. İnşallah.